Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazı dost kılmak. Her iş bunun gibidir, her iş böyle. Dünün bunun gibidir. Bir yemek yapmak bile eğer dost olmazsa yemek o malzeme boşa gider vardır yani böyle. Bir terzi, verilen kumaşı güzel yapmazsa Kumaş yazık olur tabi. Namaza bunu gibi namazın da doğru güzel kılınması gerekiyor kabul olması için. Namazın alt yapısı var. Ön şartları. Şartlar var namazın. insan namaza hemen birdenbire giriş yapamıyor bu namaz kapısına. Önce alt yapısı ön şartları yerine getirilir namaza kılınır. Bunlardan başlanata abdest geliyor. Üstün başın temiz olması gerekiyor. Bedenin örtülmesi gerekiyor. Bir de istikbali kıble. Kıble yönünde namazda. Bunlar namazın şartları. Namazın Fazlı iki ayrı fazları. Dışındakilere şart deniyor, içindekilere rükün deniyor. Artık bir şu fark var. Namazın şartlarının namaz müddetince devamı gerekiyor. Mesela aptız almak namazın bir şartı. Abdest aldın, namazın aptızın bozuldu olduğunu o malumat eder. Yine mesela. Üstün başının temiz olması gerekiyor namazda. Tamam üstün başının temiz. Namaz oturur etiyatı otur etiyatıya. Et, Çocuk gel oturur Altta bez var ama dışarı çıkmış. Üzeri külendi. ama uzun muhtememden. Yine mesela erkek baba dolu tabi. Anne olabilir. Otururken çülük arkasına boynuna sarıldı bu çülük. Altı bezli. Altına hiç çıkmamış ama bezine işlemiş. Bir şey yapıyor bezine. Şimdi bu kişi secdeye giderken secdeye giderken eğer çocuk boyuna asılıp ayağa ayağa yerden kesilirse cirdekin bir miktarı namaz bozuldu. Yani çocuğun ayağı yerdeyken Miş başına pis olsa zarar etmiyor. Ama çocuğun ayağı yerden kesilirse, babasından sarılırsa namazı bozulur. Yine bu ne gibi bir insanın cebinde mesela öksürük olsa, içinde alkol var. E bu cebinde bu namazı böndür engel olamaz. İstibali kıble, kıbleye dönme. Bir insan namazdayken eğer göğüs yüzün harbi dönmesi beklul olur. namazın zedeler. Zedeler ama bozmaz. Eğer göğüs kıbleye dönerse mesela bu camide olabilir, evde olabilir, kalbauta olabilir. Kişi namazdayken yanında biri Sıkıdır. sonra beşlerken ona çarpar, onu döndürür. Eğer bir rükül miktarı insanın kıbirlerine dönerse namaz bozmuş oluyor. Demek ki namazın şart anlamı bu. Namaz müddetince bunun yerin olması gerekiyor. Bir de niyet. Niyet etmek. Niyette farz yani. Şarttır, farz. Bir insan namaz durmadan önce niyetini eder. Hangi namazı kılacaksa... ...mesela örneğin... ...bünki yas namazının farzını kılacağım diye... bunu kalbinden geçirilmesi farz. Dili söylemesi sünnettir. Olabilir yani böyle. Ama kalbinden geçirmeden ...yani dalgın kendisi... ...ne yaptığın bilincinin farkına değil... Yorgun, argın, kafası dolmuş, namaza dilen yetetti ama o anda kalbinde gönlüne geçmiyorsa namaza başlamış oluyor. Yani niyetin şeyi kalbedir böyle. Sonra tekbir almak. Tekbirle namaza giriliyor. Tekbir kebere fiilinden mastar kebbere defil babından çok çok büyük temanlamalara büyük temanlamalara geliyor Allah Celle Şahin'e büyük teman Mevlamız'a tebhüm basarıdır ilk Alman tekbire iftita tekbire deniyor iftita tekbire deniyor farzı bu diğerleri intikal tekbiri intikal tekbiri onlar sünnettir bu farz-ı tekbiri, yani sehab tabi kat kat çoğalıyor bunun. İftihat demenin anlamı şu, açış tekbir, açış. Anahtar bu tekbir, anahtar tekbir. Kul ne Niyet etti, niyet tekbir yakın olacak. Arda konuşmayacak, bir şey yapmayacak, hem niyetten sonra tekbir olacak. Allahu Ekber dedi. En büyük Allah Celleşahaluhu. Ancak büyük O'dur. Ona mahsul büyüktük demektir. Böyle. En büyük Allah Celleşahaluhu. Günümüz halk arasında bazen meşhur kişilere sporcu olsun, olsun, bu olsun işte en büyük şey derler böylece bu günahatlı mutlaka. En büyük lafsı Ekber ancak Allah cilir şahmudur büyük alana böyle. İstah, aşış tekbiri. Yani kul ne burada? Kul burada dünyadan geçiyor. Manevi aleme geçiyor, manevi aleme geçiyor. Burada havanın değişmesi gerekiyor tekbirle beraber. Böyle. Kişi aleme giriyor. Yine bu tekbirin bir adı daha var. Tahrim tekbiri. Tahrim. Tahrim bu da mazlardır. Bu da haremi yuharemiden tahrim mazlardır. Haram kılan tek anlamı anlamına geliyor. Bu tek bir ne yapıyor? Kişiyi haram kılıyor. Neleri? Namazın önce helal olanı haram kılıyor. Namazın içine helaldı. Yemek içmek. İnsan bir şey atıştırır. Su içer, şey içer. Maldıları, portakal yer, elma yer. Serbestli konuşur, güler. Gezer dolaşır namazın içine. Helal bunlar. Doğum halde böyle. Ama tebir aldı. Allah ekber. Onlara buna haram oluyorlar Haram kılan tebbir. Yani bir nevi insan dünyadan kopuyor. Yani kopmamız gerekiyor. Kopmamız gerekiyor muhtemelen. Yani bir de kendimize bakalım. Gerçekten işimiz zor muhtemelen. Böyle. Yani namaz dilin direği. Namaz, müminin miracı böyle. Namaz çok kutsal bir ibadet böyle. O kadar büyük namaz. Demek ki namazda kulun dünyadan nefsinden kopması gerekiyor. O halime girme gerekiyor. Tabi bunu uğraşmamız gerekiyor eline kadar. Bu tek bir faz. Yani Allah'a ödemek fazdır. El kaldırmak bu sünnettir. Minsa elinde arza var, kalkmıyor. Mesela tek elinde, ona feşli bir eli, ve da eli işte yaralı, mantuşu eli kalkmıyor, beni kaldırılmaz İkili kalkmıyor, yine kaldırılmaz. tek bir alır. Bugün bir camide namaz kıldık, farz, yani cemaata çıkışta, baktım arkada bir sudan gelmiş. Namaz kılıyor orada. Bu arada kalktı. Demek ki Söhreti kılmış, Farza kalktı herhalde tahminim. Eğilip tekbir alıyor. Bir eliyle Eğildi. Rükü kadar eğildi. Bir tekbir aldı. İki elini tekbir aldı. Eğilerek rükü halinde. Ben gidiyorum orada. Tanrım kendisini de. Sordu, neydin, böyle yaptın. Dedim bir, de, bir elini de kalkmıyor. Ancak bu kadar kalkıyor. Olmadı bak. Ama o umurunda bu namazın. Ne? Bu tek bir erkek ama farz mu? Ona yani Farz böyle. Şimdi camiye gelen biri kimse cemaate tam camiye giriyor bakıyor. İmam efendi rükûya giriyor. O da Allah ekber diye ayağa başlıyor. Ama ekberi ki beri bitirirse Yine bu tekbiri olmadan namaza girmemiş oluyor. Namaz namazı yaparlar. Bu tekbir hayat farzdır. Kimin hayat duvarı gücü yeterse, yani kim hayat duvarı gücü yeterse hayat almanın farzdır buna böyle. Her iklim sünnettir. Eli kaldıramazsa hiç kaldırmaz elini böyle. Allahu Ekber der, gelir. Sonra El bağlama eller bağlanıyor eller hazineler görürler İranları bağlamazlar El yandı oldu mu insan gevşek olur insan dağınık olur insan garip olur el bağlama bir papalarma Allahu Teala Celle Celalü teslimiyettir bu el bağlamak el bağlanır nasıl bağlanır erkekten farklı, kanında farklı böyle Şahin mezhebinden bahsediyorum işten nasip olsa öyle işiyorlar bazı cemaat duydum o şekilde şimdi erkekler eli bağlamada sağ elin baş küçük parmağı halka gibi Bak, sağ elin baş parmağı küçük parmağı sol elin bileğini kavrar tam bilekten böyle halka gibi kavrar böyle üç parmak üstüne gelir Hel göbek altına konacak, gebel altına konacak. İnipliyor, iniyor bu şekilde böyle. Göbek altına eli konacak. Mısael üstte, Salem baş yukarı çıkıp var bunu kavraya bilekten kavrayıp üç balık üzerinde bağlanıyor. Şimdi burada sol el nefis anlamına geliyor, sağ el, ruh anlamına geliyor Ruh anlamına geliyor. böyle. Yani ruhun nefsi burada üstünlü hakimiyeti. Şimdisi olmuş oluyor bu. Ve sıkı bağlanır. Sağlam bağlanır. Sıkıca bir bağlanır. Ve evet, teslimiyet. Hanımlar gelince onlar ellerine bilek yapmazlar böyle. Kavlamazlar. Sağ elini, sağ elini, elini düz koyarlar. Göğü koyarlar. Yukarıya böyle. Ve kadınlar tip alırken de herkesten az kağıdını kaldırırlar. Erkekler tip alırken yani elinde hızlı olmayan kişiye tekbir alırken nasıl alması gerekiyor? O şişleri kürbüle dönecek. Parmaklar kendi halinde. Ne sıkı ne açıkı. Kendi parmaklar. Baş parmak uçları kulağın yumuşak dokunacak. hanefide de böyle. Hafifle dokunacak. Baş parmağın ucu. kulak alt yumuşak abi dokunacak. Eller kürbüle bakacaklar. Erkeği bu şekilde böyle. Hanımlar ise tekbir alırken... Hanımların parmak uçları omuz üstüne gelecek böyle. Parmak uçu omuzuna geçmeyecek. Neden? Kadın içkin parayeni kaldırırsa açılabilir bir yere. Baş üstü açılabilir. Kolda bir şey aşağı inabilir, Bilek beden çıkabilir. Yani namazda bile hanımların bu şekri avete bürütmesi gerekiyor. Namazda ne böyle? Eline böyle kaldırır. Düz. Allah haber göğüsten o koyar, sarı, sarı, yüzü düz koyar Koyarlar. Şafi'nin mezhebinde ise tek bir halife gibi oluyor. Birkaç şikayet var. En sayısıyla bu şekilde Şafi'de de tekbiri erkek aynı şey alırlar. Kadınlar kadın gibi alırlar. Elin bağlamaya gelince Şafi'nin mezhebinde erkekler göğüste göbek arasında ortaya elini bağlayacaklar böyle. Yani Hanefi'de göbek altına, Şafii'de göbekte güvüz arasına ortaya eli bacaklar Şafii sevincinde. İşte, namazın ön yapıldı, yerine getirildi, niyet edildi, külliye dönüldü, tebri alındı. Artık kul o manevi atmosfere girdi. Yani bir nevi dünyadan koptu, melekli aleme girdi. Melekül alemi deniyor burada. O hale geldiği kişi. İnsanlar namaz kılarken muhteremler kim namazı güzel kılıyorsa o anda yani gönü de namazda beyni namazda, bedeni namazda kişiken namaza vermişse Rabbim görüyor meleklere. Meleklere buyuruyor. Meleklerim, Bakın şu kuluma, bakın şu kuluma. Ülkusunun rahatlığı, işini rahatlığı, bak dikilli huzuruma nasıl bana teslim oldun evlenmiyor. Evlerden meleklere buldun, iftar edin meleklere muhtemelen. Meleklere ona dua ediyor kişiye verici. Yani Rabbimiz'i görüyor, meleklere gösteriyor, meleklere dua ediyor onda. El bağlandı, arkada ne gerekiyor? Elimizde besme çekmeden Sübhaneke okunuyor. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Sübhaneke Burada sim muhteremler. Sub dilinden sin. Bir de pe diye Bazı süp pe yapıyorlar. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Ve tebarek kesmük. Ve teala ceddük. Ve la ilahe gayrük. Bu okunur. Anlamını vermeyeceğim o tayinler. Vermek bir burada takılı kalırım böyle. Bir sübanekirin anlamı çok geniş mutsuz geniş bir böyle şey. Mülâmi Celâlşah Hazretleri ağır yaratınca dört melek yarattı Arş taşıması için dört melek görebiliyor ona. Meleklerim biri gökten daha büyük büyük melekler. Azametli melekler. Fakat bunlara zor ağır geldi. Arşitaşlı makam melekler. Yoruldular. Ya Rabbi çok güç çekiyoruz. Bu üzerine Süleyman okudu bunlar dördü. Bire bölümünü. Onların güç kuvvetleri muhteşemde. İş i̇şte namaz önce bu okunuyor. Bu okunuyor. Bu yapıyor burada? Namaz yüklenmeye. Bu namaz ağır. Üç. Yani gerçek namaz kılmak ama. Allah katına gerçek namaz kılmak kolay değil tabi. Önce sonra okuyayım böyle. Nedir sonunda ne denir sonunda? Ve la ilahe gayruk. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Rabbim sens sensin sensin malikeye böyle. Teslimiyet. Hani öyle bu şekilde Şahfide inni vecih ayeti kelimesi vardır. O okunur. Biz de subayet okur. Şahfide okuyabilir. Önce İnne vecih ayet-i vardır. O okur da Şahfide Kıyam farz vermiş ayette durmak. Hangi namazda? Farz namazları ile vaciplerde namazda kıyam artmak farz. Hani özür olmadan oturup kılınlamazı. Farz namazları vaciple bitir namazı gibi bunlar böyle. Nafi namazlarda kişi özde olmadığı hale oturup kusur olur. Sehabı yarıya ama sahabı. Ama olur namaz, namazdır ama. Böyle. Bir insan namazı ayata kılıyor. Ayata kılıyor. Ayata iken tedbir aldı rahatını, okumasını yaptı. Rüküver gitti. Ama secdeye gideyim ayakta iken. İten kalkamayacak. Oturması gerekiyor. Ne yapacak bu kimse? İmam-ı Azim Ebu Hanefiye'ye göre oturup kurması daha eftar bir kimsenin ama. Düşme sebe göre ise Şah-ı Malik Hanbel'e göre ise ayakta kurulması eftardır böyle. Onlara göre ayakta iftah tegiri farş. Kıyan farş Kıraat farz, rükü farz. Bunu yere getirdi böyle. Bir secde yerine getiremiyor. Kadeyi yerine getiremiyor. Üç mezhebe göre. Ama Hanefi'ye göre secdeye yakın olduğu için oturması daha eftel. Secdeye varacağı için daha eftel böyle. Çünkü secde başı başına bağımsız bir ibadet secde. Kıyam, ibadet başı başına kıyam. Yani bir insan ibadetine dikir durursa bir saat gibi şey almaz dikildir böyle. Amirsan sevecek yapsa, herkes seyahat siyah adam bu şekilde. <gülüyor> Hayata durma insan gücü yok. Fazla ne yapacak? Oturup kalacak. Ebu Hanife Hazretleri bir gün bir sahabeye gitti. Rahatsızdı. Ona şöyle buyurdu. Sallika amen. Hadi Ümran bin Hüseyin Hazreti Antalya'nın salli kaimden buyururdu. Ayakta namazını kıl. Filim <gülüyor> tesleti' bunun gücün yetmesi ayakta duramıyorsun. Ayakta duramıyorsun ayakta. gücü yok. Titriyor tarafı basamıyor, Duramayla duramıyorsun. O zaman fekaiden oturarak namazını kıl. Oturarak. Filim tesleti' şu ala cendin. Oturamıyorsun da yattığın yerde Yan yatın yerde, sırt yattığın yerde onu yıkılır böyle. İsteyen önü yüzü kıbleye gelir, sağ tarafına yatar, ön, yüzü, ön tarafı kıbleye gelir, ön ama üzerine Dileyen sırt yatar, ayak kıbleye gelir, başına yastık kaldırır, koyar, başına yüzü kıbleye bakar, onu böyle yıkılar. Ama kılacak muhteremden. Yani ya ayakta, ya oturarak, Yatırarak caiz sonra böyle. Günümüzde camilerde oldu sandalyeler, oturaklar cami muhtemelenler. Hiç sanırım bir şey yok muhtemelen. <gülüyor> ayakta durmaya gücü ediyorsa ayakta kılar namazını. Yere oturamıyor, ayakta durabiliyor. E camiye yürüp geliyor, evinden. Üç adım, beş adım cami yürüp geliyor. Çarşı yaparsan yürüp gidiyor. Namaza gelince... Sandalye üzerinde. Hayatta şey, kıyamı yapıyor. Ama sandalyede namaz diye bir namaz yok. Peki ne yapacak? Eğer oturamıyorsa yere ne yapacak? Hayatta kılar böyle. Etiyete gelince el bağlamaz Yani oturmaya gelince ilk elini yerine salar. Etiyete ayata okur böyle. Sandalye bir şekilde. Yere oturmaya gelince bir insan eğer dizinin üzerine oturabiliyorsa böyle oturur. Dizini bükemiyor. Ayı ağırlığı. Bağdaş kurar. Bağdaş ne kuramıyor? Utur ayaklarını doğru. Yastırı okulamadır. Utur ayaklarını doğru. Oturur bu şekilde böyle. Öyle kılar böyle. Demek ki namaz kılan kişi ne yapacak? Ayakta kılamıyorsa, oturmak istiyorsa, istediği gibi oturabilir böyle yani uzatır gibi oturur ama ne kadar böyle ama sandal ile bir daha oturunca caizdir mutlamaza Şimdi sıra geliyor kıraate. Okumaya yani. Okumak kıraat farzılanmaz da böyle. Nafile namazı, her rekatının nafile namazları yani sünnetlerin her birinde ve vitirin her rekatında kıraat, farz. Farzların iki eki adına farz. Diğerine farzül kıraat. Şafi'de ise her eki adına farz. Şafi'ye Maliki'de, tek serinde farz. Dört tek üçüne farz Maliki'de. Şimdi kıraat farz. Okumak. Ne okumak? Kuran'dan da okumak. Fatiha'ya gelince Fatih okumak, yani o da Kral Tayyip'e geçiyor, Hanefi'de vacip oluyor. Şafide Fatih okumak farz, Şafide. Hanefi'de önce Fatih okunur, sonra Zammüs okunur. Zam ek ilave anlamına geliyor. Yani Fatihaya bir süreyi ekle ilave eder. Yani biliyorsa ayetleri okur. Üç ayet, kısa ayet, okur. Bunları okur kişi. Fatiha'da vacip hanefi'de, de da vacip hanefi'de. Şafi'de ise, şafi'de ise, Fatiha okumak farz. Yani Fatiha'suz namaz olamaz. de Fatiha'ya dahil şafi'de. Besme'ye dahil. Bir Şah-ı mezhebinde. Şimdi farz olunca işler farklı oluyor. Şah-ı mezhebine mensup kişiler imama cemaat uyunca imama uyunca da Fatih'e okuması fazla farz oluyor yine. Farz oluyor böyle. Yani şahi olanlar Halefi imama uyunca biraz bir zorlanırlar. Şah-ı mezhebine göre Şah-ı ne yapar? Üç çiçekte verir namazda. Cemaati okuması için Fatih. Üç, üç tane duraklama yapar böyle. Önce imam, İnni ve okur ve durur. O anda cemaat işinden Fatih okurlar. Okuyabilirliği kadar. Bitiremedi. imam seçti Fatih'e başladı. Ekler, İmam Fatih'e bitirince yine çektiği verir, bekler biraz orada böyle. Durur. Onu tamamlamadan işe böyle. Bir de zammı suyunun sonunda yine bir kısa çektiği verir, Sonra ülkeye gider. Hanefi'de bu olamaz ama Hanefi'de. Hanefi'de sevilseniz gerekir. Durduğu için burada. Böyle. Bunun için ne gerekiyor? Hem olan kişiler elden geldiği kadar Fatih okumaları lazım muhtemelen. oku almaz bunlar böyle şey. Eee İmamlarımızın da yani cemaat arkasında şah-i imam cemaatı ne, ne yapması gerekiyor? Eğzü'yü, Sübhaneke'ye, Besmele'yi yavaş okuması gerekiyor. Yavaş, yavaş okur cemaatini farz yapmasına sebeb olması için. Şahide, Fatiha, farz Zamm-ı Sûre, Sünnet-i de Hanefi'de her namaza başlangıçta İftaat yapıldan sonra sunak okunur, evzi çekilir, evzi billahi çekilir. Her namaza başlangıçta hanefi de. İkinci şu rekatta hemen kalkın ve besmele başlanır hanefi mezhebinde. Şafi değilse her rekata başlangıçta evzi billahi çekilir, evzi çekilir muhtemeler. Şafi çekilir, her rekil kalkışında. Hanefi'de farz namazların her birinde yalnız başlangıçta. Vitrin yalnız başlangıcında, öğlenin sünnetinde, Cuma'nın iki sünnetinde, önceki son sünnetlerinde yalnız başlangıçta elimizde çekilir. İkin namazın sünnetiyle yazısı namazının sünnetinde, dört rekatlı diğer nafe namazlarda, kuşu namazı gibi... Bundan ne olur? İkin rekatta oturunca etiyazı sarı bırak okunur. Üçe kalkınca yine Sübhaneke eline çekilir Hanefi'de de. Hanefi mezhebinde İmam Efendi Fatih'e bitirince ve laudalim deyince amin demek Sünnettir bu, her meselede bu değişiyor. Sünnettir böyle. Bir farklı, Hanefi'de de bu kasten hafiyen, yani imam da bunu içine yavaş söyler, ya bu yavaş eder, böyle. Ve kişi müfrider tek başına kılarken de, fatihi bitirince, berabir bağlindir, amin demesi sünnettir. Yalnız. Bu aminin velal dalilinde birleşmemesi gerekiyor. Amin Kur'an'da yok. Bu Peygamber sünnetidir. Sözü de muhtemelen. Yani İslam böyle bir şey ki bakınız Kur'an'da olmayan peygamber sözü bile Kur'an'a giremiyor. İnci'nin sıra onun bunun sözü. Maptanülü Kur'an'ın sözü böyle. Böyle müsaattir sözleri böyle. Ne gerekiyor? vel zalimin amin. Burayı hiç şekil vermedi böyle. Aymer gibi bunlar. Amin şu anlama geliyor. Duamızı kabul e ya Fatiha'nın yarısı duadır. İslin sıratı ı müstekine başlar. En büyük dua Fatiha'dır. En büyük dua. Hadis-i buyuruyor. Evvel dua elhamdülillah. En fazil dua Fatiha'dır. Bir insan dua etmek istiyor. Fatih okusun işte. Dua niyetiyle budur böyle. Demek ki insan tek başına kalarken de cemaatle kalarken de tabi cemaatta seçtiği namazlarda öyle veladdalin deyince imamın da cevaatında aminimize gerekiyor. Kısa amin bu kadar böyle. Şafide ise seçtiği namazlarda imam efendi veladdalin deyince İmamın da, cemaatında cehren ve medden uzatarak amin demeleri sünneti anlamadı. Şahfide. bazı mesela cemaatan böyle ve hatta birazdan Kabe'de, Medine'de çok bunlar böylece. Hoca efendi seçti namazı ve mi cemaat ne yaparlar? Med çekerek ve seçti. Amin denir böyle. Bu yapması lazım onların da böyle. Tabi bunların hep kalakları var, dilinleri var, değerli kudakları var. Her biri sahidir bunların böyle. Kıraat'ta her bir mesele bir de tertil. Tertil. Tertil bu damasadır. Harfleri tanıtanı çıkarmak böyle. Her hakkını vermek, harfinin hakkını vermek namazda böyle. Acele etmemek namazda. Kul Allah huzurunu celecair. Kul Allah huzurunu namazda. Namazda acele etmemek gerekiyor. Böyle yavaş yavaş böyle. Mesela aynı namazda biri iki dakikada bitiriyor namazını böyle. Ve biri beş dakikada bitirdi. On dakikada bitirdi. On dakika namaza durdu. Onun için katlı katı, katı namazı durma gerekiyor biraz böylece. Kişi mesela hastaneye gidiliyor ziyarete. Bazı hastane biraz sık oluyor, disiplin oluyor. İçeri çabuk almıyorlar. İşte belli bir saatleri var. Hemen dışa çıkar çıkınca e, kişi biraz geç kalmış. Anca işleri girmiş. Çok da canı ciyeri dostu ya, yakını kimse. Canı Daha ona doyamadan konuşamadan geliyor görevliyor bakalım tamam dışarı. Ama ne olur biraz daha durayım böyle. Doymadım da. Namazda doyuyor ama Allah azir eşeğim. Yani namazda belmez Ama gerekiyor. Tertil yani geçen hafta geçtiği gibi yavaş, yavaş okumak böyle. Yavaş okuma gerekiyor. Elmuzi billahi min ash-shaitanir Böyle yavaş yapmak gerek. Tanrı tanrı. Sonra rükûler diyor namazda. Rükû. Bu da namazda erkanı rükûndür. Farz rükû böyle. Yani rükû yapmak sıra olur. Farz böyle. Rükû'a tekbüle tabii gidiliyor. Allahu Ekber tekbüle gidiliyor. Secdeye tekbüle gidiliyor. Secden tekbüle kalkıyor. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Neden? yapamadım Allah'ım sana layık kulluk edemedim başaramadım anlamına geliyor kişi mesela secdeye gitti secdeye vardı böyle. kalkarken yapıyor Allah'ım Allah o kadar sen bilmişsin ki Allah'ın sana layık kulluk yapamadın, yapamadın secdeyi beceremedin yani yani kul her rükununda bir meleki yaptım, yapamadım yani yapma çalışmalarını beceremedim ama olmadı abi Olmadı abi En iyi namaz kalan Allah'ın Resulü. Aleyhisselamad, Peygamber. En iyi namaz kalan. Peygamber ne buyurdu? Allah'ım sana hakikulluk edemedim. Peygamber. Yani namaz kılınca ...biraz boyunlarımızın bükülmesi gerekiyor yani... ...Allah'ın büyüklüğü azameti karşısında... ...mültürüm maliki... ...alimin Rabbi... yerin yöneti egemeni böyle... ...tek otorite, ...dilediğini ha, yapan böyle... ...dilediği an kıyameti koparır böyle... ...yer gök çatlar, şüter böyle... ...öldürür diriltir... ...dilediği an... ...onun her şeyin ilerlesine bak... ...bir üzere başıboş değil... ...bir mikrof yüz başıboş değil... Onun denediği de. böyle bir Allah Celle Cale'ye alıyor. kulluk edememek, bu bir tek şey tekbir alır. Şimdi kıyamda evet, namaza gelip ayandırla, Abdülillah yaptık, namaza durduk. Özellikle muhteremler, namazı yavaş yavaş işimizle böyle sine sinire kılma namazı. Biri anlattı midesi rahatsızlımış yıllarca mide rahatsızdı böyle midesi rahatsız midesi rahatsız yıllarca oraya gidiyor buraya gidiyor sonda bir bunu uzmanı buluyor uzmanı alıyor böyle bunu vaaylı ediyor gereken taliller yapıyor sen miden, benden daha sağlam diyor senin bir kusurun var yemek yemesi bilmiyorsun diyor buna Allah nasipin yemek yemesine. Her lükmeyi kas ve şey yiyorsun diyor. Sayıyor musun bunu? Saymıyorum. İşte kapatın bu böyle Çabuk, böyle Çabuk yiyorsun böyle. Kapatın Çabuk yiyorsun diyor. Ağıza gireken sindirim başlamıyor. Sağlı bir yerine gelmiyor. Mide yükmüyor böyle. Bir de bunu yolluyor buyuruyor. Bakın azı cemaatimiz değil mi? Yemeği yemeğe bile usulü kalitesi kuralı var değil mi böyle? İşte böyle sindirim sindire böyle yavaş yavaş o yemeği, yemeği şöyle diyor iyi özellikle özellikle yavaş yavaş kılma, içi böyle sindire sindire, sindir, tanı tanı okuma böyle kelimeleri. Lükkaya giderken erkekler bir tabi ediliyor, Allah'a böyle lükkaya gidiliyor, erkeklerin sırtı başı düz olacak. Erkekler. Sırtı başı düz olacak böyle. Yani başını kalkınmayacak rüküden aşağıda inmeyecek başını böyle. Düz olacak böyle. Sıra başka. İki eli ama açık olacak rüküde. Açık olacak. Dizin kafanı kavrayacak. Ama dirseğini kırmayacak. Dirseğini kırsa fazla elinmiş oluyor böyle. İsteyen dik olacak dirsekler. Yanına ayıracak dirseklerini. İki avucu ama açık iki dizini kavrayacak erkekler. Sırtı başı düz olacak. Kadınlar daha az eleyecek kadınlar, parmağı açmayacak, yalnız elini dizine koyacak, düz koyacak böyle. Yani kadın bu elmesi kadın doğru omuğu hareketi görünüyor olmadığı için kadın daha az elecek daha az eleyecek kadın. Şafide ise düke giderken tek el kaldırabilir böyle. Halecde e krad bitti. Kıraat bitti, beklemeden rükuya gider tekbirle. Mesela, yani cin etiben nas okudu Allahu ekber rükuya gider. Şafii de hemen gider merrükuya. Kıraat bitti okuması biraz durur. Ondan sonra tekbiri Allah'a alırken eli kaldırır. Rükü ederken, gider. Rüküye derken Şafii efendiler. Rükuya gidilir. Hanefi'nin Şafii'de aynı şekilde, şekilde rükü yapılır. Fark etmez. Rükkü de en azı üç sefer. Tesbihat. Allah burada tesbih etmez. Zikirin en büyük tesbihat. Yani. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Üç defa en azından. işte beş defa çabuk söyleyeyim. Yok Olmaz, olmaz. Yavaşla, bir defa söyle. Bir defa mekru olma üç olması gerekiyor da. Yani. Ama yavaş yavaş hem de, hem ön varınca değil, ön rükuya varacak, organla bir yerleşecek, tam rükuya haline alacak. Ondan sonra teslim başlayacak böyle. Ondan sonra başlayacak. Üst sefer, sürat üçten başlar, beş yedi. Tek olması gerekiyor. Sübhan bir Azim yavaş yavaş. Bitiriyor bunu. Kalkış nasıl kalkışsın burada? Tekbir yok şu kalksa burada. Fark ediyor Semi Allahu limen hamideh, sonda hey var ama hamir Arapça hu vardı burada, yani zamirdir burada. Semi Allahu limen hamideh, semiye işitti anlamında. Limen hamideh, burada zamir Allah aracı. Kim Allah hamid derse Allah'ın işitti anlamında, buradaki istecab anlamında. Allah bunu kabul eder anlamında burada. Yani kim Allah hamd eder, meded eder, Allah şu ederse Allah bunu kabul eder. Bu zaman söylenir? Kalkarken böyle. Yüküden başlar. Semi اللّٰهُ لِمَا Tam doğru. Cemaat kalarken imam bunu söyler, cemaat bunu söylemez. Ne de cemaat? رَبَّنَا Lekel الْحَمْدِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ Veya Allah'ın Rabbena وَلَكَ الْحَمْدِ diyebilirim. Üç lira olabilir böyle. En kısası, yani herkese bildiriniz şöyle, fark etmez. Üç lira caiz bunların hadise geliyor. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ Bu doğu tam sonra. Ülkeden kalkacakken Siyemeli hamide tam doğruldu. Eller kısalmış, tam doğruldu, düzeldi. Ondan sonra Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ey bir yaradan Rabbi, ve leken ham, leken ham, bütün ham sana mahsustur. Senin hakkındır, bütün hamdü seni aldar. Kimi hakkı başka? Yani. Yine Şafi'de kalkarken, kalka yeri tek bir el kaldırılır. Giderken der ki, kalkışlar ülküde, el kaldırır Şafi'de. Yani camide görenleri, bunları şey yapmasın insanlar böyle, aceplemesinler. Onun için bunlar üzerine bağlı muhtemeler. Rüküden kalktık, sonra böyle secdeye gidiliyor. Secde. Secde, kulluğun en zirvesi secde. Yokluk makamı, Fane, fena makamı deniyor böyle. Yani fanilik, yokluk makamı. Secde malumet. Yani kul burada ne yapıyor? Allah o zaman yere kapaklanıyor böyle. Yere kapaklanıyor, Allah'ın büyüdüğü karşısına böyle. Allah-u Ekber Allah-u Ekber Allah'ım emri sensin Allah Sen o zaman sahibisin Allah'ım diye. Kul ne yapıyor? Seyiceye gidiyor. Seyiceye giderken önce yere yakın olan yerden başlıyor, Yere yakın. Neresi ayakta yere yakın? İki diz. Önce iki diz yere konacak. El abanmayacak. Ama e, ayakları arıyor da dizine basam yerine oturur otur, başka bir tane. Yani özür müstesna hariç öz olmayınca tecevur yere yakın olan yerden başlıyor yere dokunması. Önce en yere yakın iki diz. Önce iki dizini yere koyacak. Sonra iki elini koyacak. Ondan sonra yüzünü alın, burun. Bu tercihler. koymak farzdır. Bunu koymak Vaciptir. Olması gerekiyor. Ayağında yerde olması gene secdede farzdır. Şimdi secdeye varınca, secdeye varınca. Tabi tekbile varıldı, Allah böyle diye varıldı. şu önemli secdi hale varmak. Yani kulağında Allah huzurunda. Allah Celle Şahin gerekiyor. Allah beni görüyor, biliyor. Siz işte Mevlam böyle. Allah'a kul saygıyla seyirceği kapandı. Eyle parmakları bitişik olacak. Açamayacak parmaklar. Açarsan sağ bakardılar. Düz kıble yapacaklar böyle. İki avuç yere konacak. Dirsek bedenine ayrılacak. Yere konmayacak. Yalnız avuç yere dokunacak. Yalnız avuçlar yere konacak. Dirsek yapışmayacak. Bir de insanın karnı Ayağına, uyluğuna dokunmayacak. Uy, ayağına dokunmayacak, ayaklarına. Arada boşluk olacak. Yani kişinin karını, bebeği uyluğuna dokunmayacak, arada boşluk olacak. El açık olacak, bitişmeyecek, yere birleşmeyecek, havuçları birleşecek, parmaklar düz olacak, kırıyor olacak, parmaklar böyle. Seyceye varacak. Kadınlar, yine burada farklı, onlar iki elinde ağız koyacaklar, toplanacak kadınlar. Elleri birleşecek, karnına uyulabileşip, toplan kadın burada. Erkeğin iki eli arasına yüzünü koyacak erkek böyle. İki el arası yüzü koyacak. Secdede. Secde eden ortadanlar alnın yere konması farz. Alnında özür var. Yara var, açık yara var, şu bu var. anları yerine dokunduramıyor. Ödül olunca farz kalkar. O zaman burnu dokundur yere. Burnu dokundur. Yalnız bir şartla alın olsun, burnun olsun yerin seyretini duyması gerekiyor. Basması gerekiyor. Eğer seyredilen yer yumuşaksa, yani yumuşak, kaba bir halı ya da sünger türü bir şeyse ise Olmaz. Basma gerekiyor. Yerin seyretin duyması gerekiyor. Şimdi şöyle bir fıkıh kitaplarında secde bahsinde mesela diyorlar ki bir mercimek yığını, buğday yığını şu bu yığını böyle, bir yığını böyle açıktı ama. Yani secde olmaz. Şimdi başlık içine gömülü gömülü şey bu şekilde. Ama çoğu da olsa olur böyle. Çoğu sıkışmıştır olur zaten bu şekilde böyle. Demek ki mutlaka secde alnının yerin seyretini duyması gerekiyor. Bir de alnın açık olarak seyircilerine varması gerekiyor. Erkeklerde eğer takke aşağı inik olsa aşağı inik olsa takke üzerinde yaparsa halefine mekruh. Şabiliç olmuyor namazı, caiz değil. Hanımlarda eğer başörtüsü alnında örtülü olsa yani kaçtığına kadar çekirse başarısını bir hanım namaz kılarken çekerse eğer sec yaparken başarı üzerine yaparsa halefeden mekru, yani caiz oluyor mu? kirat da oluyor. Şahit olmuyor muhtemelen bak böyle. Yani demek ki namazda erkek olsun ne yapacak? ama dururken bakacak, dikkatacak böyle saç bitiminden şey yukarı alacak bu şey böyle. Hanım böyle yukarı alacak, saçta görünmeyecek başarısını. Şimdi bir insanın Alında özür var. Yara böyle var, şu var, yanına var olur Bir şey var öyle. Yani. Bunda da bir şey var. Yanına koç olur, olur mu? Olmaz. Çenisi olur mu? Olmaz. Olmaz böyle. Ne yapacak? İma. Eğilecek, sececiği yere eğilecek... ...beni koymayacak ama böyle. Koymayacak böyle. Mesela alında sargı varsa... ...üzerine tabi basamaz onun. Basmaz. Hafif doku dokunmaz olur... Öyle efendim. <Gülüyor> Secde yerin ayak basılan yerden hiçbir şey olmaması gerekiyor. Ne kadar hiçbir şey olmaması gerekiyor? Yarın zira. Mesela kişinin yer dardır, vardır. Bir şey vardır. Bazen bu camide olur böyle. Cema kalbak olur da artık ön saf ileri alınır. Camide, ön duvarında bir yükseklik oluyor genelde böyle. Eğer bir yükseklik yarım zira bir tarih ise orası şeyci olmuyor. geçerse böyle. diyor yarım zira? Zira uzunluk ölçüsü. İslam'da ortak parma ucundan bir şey kadar bir zira deriz böyle. Ortak parma ucundan De bir zira böyle. Buranın yarısını tam aşağı olacak Yarısı. Ne kadar bunun yarısı oluyor? 12 parmak oluyor mu? 12 parmak böyle. Böyle yanına koydum. bu 10 parmak 2 parmak öyle alırsın. Ölçüp bakarsın böyle. Eğer 12 parmak fazlaysa olmaz böyle. 12 parmak gelmiyorsa böyle secc alabilir öyle böyle. Dediğin Bir de namazda ayaklar Ayaklar çok önemli muhteşem. Ayak böyle. Kıyamda da önemli. Ama kıyamdaki adaptır. Farz değildir. Dedi kıyamda ayak araları ayak araları çok açılıyor Hanefi'de. Ayak parmakları paralel olacak. Ayaklar paralel böyle. Çok ayını açıyorlar. Biri doğruyu bir batıya bakıyor böyle. Ne olacak? Ayaklar düz olacak böyle. Yine paralel. Arada Dört parmağın içinde aşağı olacak aralarında. Fakat aşmıyor ayaklarını, şafi aşağı ayaklarını. Anefi'de bu şekilde ayaklar düz, dibine paralel ve küllere bakacak böyle. Fakat secdede davamayım şimdi, secdede ki farz. Bir insanın secdede bir secde ay ayak parmağından yerden keserse, ayak yerden keserse namazı bozulur. Mesela secdeye vardı. Olur ya dizine kuvvet verdi. Ayakların, parmağın, kesildi. Bir secde miftarı. Namazı bozulmuş derin herhalde. Bir yeman efendi olmuş hoca. Cemaat, namazı kaldı. Uzun zaman ortadan bir hoca mıydı. Böyle, camide. Tekno ameliyatı kendisi. Bu hocanın bir talebesi. Onda okuyan bir talebesi. Bu konuyu öğrenince... Çünkü tabii ne neyi Çocuk merakım böyle araştırmaya. Hocası namazı hep orasına gözlüyor. Nasıl kılıyor? Öyle kılayım diye. Bakıyor. orası secdiye varınca yani süret kılarken hocam secdiye varınca kaldırıyor hoca böyle. bir kaldırıyor hocam öyle. Çocuk diyor çıkınca odaya giriyor. Hocam diyor sen de böyle bir de demiştin. insan secde aylığından keserse bir iki mühtarı namazı bulur demiştin. Hocam ben diyor sana dikkat edeyim. Baktım, ayaklarınızda keçiyorsun yerden. Ulan o karım böyle bir şey diyor. Yani ben böyle şey yapmamam lazım falan böyle diyor. Öyle gördüm diyor. Tabi çocuk yine bakıyor, hoca yine yine böyle. Hocam bakan değil ama böyle. O anda. Demek ki henüz sünneti, orada tesbihata verir kendisini, dalıyor orada. Bakın abi yapıyor bu çocuk muhtemelen? Bak nasıl bir çocuk böyle Allah'ın razı olsun. Camiye gelirken bir, ince bir karton getiriyor. gereken böylece. Bir gün sürede bu durmuyor sürede. Oysa namaz kılarken Horeci tam seyirciye varınca, ayağına kaldırınca, kartonu sokuyor altına böyle. Oysa Horeci kalkıp seyirciden, ayağına dokununca, anlayıp eni kaldırıyormuş. Hem namazdan bozuyor. Eyvah cemaat, ne olacak benim halim şimdi. Ne olacak benim halim şimdi galiba. Demek ki secde ayakta kaldırmak gerekiyor. bir, İkincisi, ayağı parmakları bükülecek. Dük olmayacak. Dikilecek, öne bükülecek, kübüye dönecek. Bu çok önemli muhteremler. Yani çok hata var cemaatta Kim Kimi ayağının ters yönü, ön tarafını bir ters koyuyor parmakları böyle. Parmak geriye bakıyor. Olmaz muhteremler. Olmaz böyle. İki yada bir yapıyorsa namazı olmaz zaten. Bak olmaz böyle. Diken olmaz böyle. Mutlaka parmak parmak basacak, ama bükülecek, parmak ayak parmak bükülecek ama küle bakacak muhtemelen. Bunu inşallah dikkat edelim. herkes uyanalım inşallah bilmeyenleri, gördükken uyanalım inşallah. Biraz da kışın mes gereken, kalın mes gereken çoğu onu bükemiyor mes koyuyor, koyuluyor. Olmaz muhtemelen efendim. Olmaz muhtemelen. yaptık. Şerh fai anahta secde vartan sonra secdeye vardık yerleştik üç sefer teşbihatı da var böyle. Sübhan'a bir a'la. Sübhane rabbil a'la. E a'la. E bunun bir ayım var hiç haşa. Ala ummetne. A'la elif aya burada. Sübhane rabbiel a'la. E yani bunu Cemaat, hocaların sorun muhtemelinde dinin dikeninizi, eksiğinizi bulalım inşallah. Secden <gülüyor> kalkır şimdi, tabi tekbirli. allah Ekber, oturuz bu celse. Burada biraz durmak gerekiyor. Hemen kalkıp oturulmaz. Tadeh erken vardır burada. Secden kalkar, tam oturur, allah Ekber, ve tekbirleri, aradaki boşluğu dolduracak tekbirler. Halkışla başlar, gelince başlar. Allahu Ekber de bir tekbirli. Allahu Ekber diye böyle. Seyirci Allahu Ekber oturdu, biraz durur. Yine tekbirli al, Allah Ekber, ikinci seyirci gider. an ikincisi de bu şekilde. Neden anlamına giremeyeceğim biraz... Gecikelim bu anlam muhtemeler. Şimdi ikilerinde kalkış. Kalkış. Kalkışta şimdi tersi oluyor. İnişte önce dizde, el yüzdü. Önce yüz kaldırılır. Eller kaldırılır, diz kaldırılır. Kimin gücü yetiyorsa, özür yoksa, eli ayağı, yani ayağı, dizimizi ağrımıyorsa kimin Yere dokunmadan kalkması hani filiz, sünnetin odası. Dokunmadan. Eğer dokunması gerekiyorsa dizini elini verir. oraya dokunur böyle. Ama kalkamıyor. Kalkamıyor. Benim gibi mesela rahatsız, yaşlı, kalkamıyor. Ne yapar? Ya dokunması yani lazım böyle. Kalkamıyorsa böyle. Kim kalkabiliyorsa yani dokunmadan ikini seyreden Allahu Ekber diye yani kalkar bu şey. Şafi'de ise burada bir cense hafifi var böyle. Hafif oturuş var Şafi'de. Ne yapar Şafi meselinde? İkiniz secdeden birindeki ikiniz secdeden kalkışta allah Ekber az oturur, sonra yeri tutukulup ayağa kalkar. Bu da sünnet sıra Şafi'den böyle. Neden? Peygamberimiz sebebi yaptı görülmüş. Halefine diyor, evet Peygamber'i yaptı ama hastalığı yapıyor bunu yaptı. O zaman peygamberi hasta yaptığımı böyle bir şekilde İki İkinliyyete kalkınca Hanefi'de hemen Besmele çekilir, Fatih okunur, Zammüsü okunur. Şabi'de ise her rekatta evli çekilir, her rekatta. Her evli çekilir, Fatih okunur, Zammüsü yine Besmele çekilir Şah Meslebi'nde. İki rekatta oturuş. Her namazda iki rekatta oturur mutlaka böyle. Biri mola veriliyor. Ne molası bu? mane yolculuktan mola. mane yolculuk var. Birrasya bu. mane yolculuk mola veriliyor. Üç-dört rekatta namazlarda ilk oturuşlar kad-i ula deniyor. Bu vacip oluyor. Şabide de, Şafide Ebo Sünnet'in bunlara vacip olmadığı için ama tekinde sevinçliği gerekiyor. Hükmü vacif mündedi Şafi dedi. Oturulur burada. Oturuşta nasıl kural? Sol ayak yatırılır yan. Yan yatırılır. Üzerine oturur. Sağ dikilir. Sağ yan parmakları yine kıbleye bükülür. Sağ ayağın başında. Sol oturur. Erkek. Erkek. Şafi aynı şekilde bu ilk oturuşta. İkisi aynı. Solaya yatırı oturur. Sağ dikilir yana başında. Varmak gerekiyor böyle. Hanımlara gelince ondan sol kabasını oturur. iki elini sağdan çıkarır böyle. Yere yapışması için. Böyle. Sol aya altta, sağ üstte kalır. Arkanını sağdan çıkarır. Kabası oturur böyle. İki el dizin üzerine konur. Hanı okuşları dizinin güzasına gelir. Bu arada okunur. Şafi'de parmakta hepsi kapanır, işaret parmağı açık kalır, düz kalır ama hani böyle, kalırmaz böyle. Etiyatı oturunca, Çağrı mesleğinde dert parmak kapanır, işaret parmağı, işaret parmağı, parmağı, bu düz kalır bu şekilde, böyle duruyor böyle. Hanefide açık parmaklar. Etiyat okudur burada. Tabii anlamı çok geniş ama Zaman müsaade bir namazı muhtemel. Yani zaman müsaade bir namazı yani, yani yıllar geçer bir namaza böyle. Ettehiyyatü lillahi vesra ettehiyyatı Ne demek Allah burada teveyim mevlamıza böyle. Sonra Resulullah'a selam vermek. Sonra bütün salik Allah selam vermek bir yerde gömdü. Dünyada ahirette. Hepsi böyle. Sonra kelime şehadet muhtemel. Bu ettiyatı Miraç'tan gelen bir hediye bize var. Etiyatı çok mühim bu şekilde. Şimdi kelime şahı böyle. Eşhedü en la ilahe illallah da böyle. Nef ispatı böyle. La ilahe nef olumsuz. İllallah ispat. Yani, Allah'ın varlığı da. Şahide burada ispat yapmak kaldırılır. Adam parmak düz bu şekilde. La ilahe der illallah kaldırır, sonra durur bu şekilde böyle. Sonda ise Selam'a kadar durur böyle. Hanefi'de ise parmak kaldırılır mı kaldırılmaz mı? Peygamberimizin parmak kaldırır çok hadisler var, sayı hadisler var. Fakat nasıl kaldırılır kesin bilmiyor Hanefi'ye böyle. La'da mı kaldırılır, illa hatam kaldırılır, tam kesin bilmediği için Hanefi'de bazı fukualara göre kaldırılmaması daha makbul bazıları kaldırılması makbul demişler bu şekilde isteyen parmanı kaldırır yerde eşleden la ilahe kaldırır. eşleden la ilahe illallah indir aşağı yapmaklardır isteyen aşağısını kapayabilir böyle <gülüyor> halife de bazı mekrud demiştir bazı yapmamı demiştir bazı yapması üstüne iyi görmüşlerdir yapılabilir de de ilk oturuşta Hangi oturuşta? Farzlarda, vitir namazında, öğlenin, cuma sünnetlerinde ilk oturuşta yalnız ettiyat okunur. Etiyat Allah'ın salli ve de ilave ederse unutarak sevirse gerekir. Yani farzdı, partiye iletişim burada. Şahı değilse ilk oturuşta peygamber buna sıhhat getirilir. Yani peygamberimize getiriyor. Ağzı Salli Muhammed denir Şafir'e. Yenir, su aya kalkılır. Üçün vekattı tabii aynı birinci olduğu gibi Şafir mezhebinde üçünce kalkarken de secdeden az oturur, dayanıp kalkar. Hanefe'de üçün vekattı secdeden kalkıp direkt aya kalkar. Gelmiş müşteriler şimdi su oturuşa, kadi ahire deniyor buna. Kıra'nda oturma. Eğer sonra oturuş anlamına geliyor, tabi sabah gibi iki namaz, iki erftar da sol oturuş böyle, dörtte sol oturuşmuş oluyor, sol bu farz bu, bu farzdır. Aynı oturuluyor gene bunda, yani sol ayak dikiliyor hanefi de, sağ ayak, sol ayak yatırılıyor. Kişi oturuyor. sayar dikiliyor. Parmak dönülüyor. Hanefi'de de oturuyor bu şekilde. Şafir'de de ilk oturuş böyleydi. Şafir'de ikinci oturuş ise ben diyorum teberrük. Teberrük yani sola oturur. Sağya yol üstüne böylece. Yalnız Şafir'ler çok zahmet şekiller Hanefi cemaat arasında. Şimdi mesela Mekke'de kafir olur bu şekilde. Maliki'dir ise o da aynı şekilde temelik yaparlar. Sol oturulur. Sol kapasit oturur. hayatını sahne çıkarır böyle. Şimdi böyle yapınca ne oluyor? Soldaki cemaat yüklendi tabii bu şekilde. Ama hepsi şafi ise... ...hep sol yüklendi. Arı boşluk oldu. Zara vermiyor. Böylece. Ama hanefi düz duruyor. ayan duruyor. Ebru'a her iki sene yüklüyor mu? Bu yüzden tabii şafi yerinde... ...burada yanındaki iz vermemesi için... Halife gibi oturmaları gerekiyor onlarınla oturuyorlar, görüyorum derler. Şimdi ettehiyyatı et okundu. Sonda. Ama yine ta tekrar, tekrarlıyorum muhtemelenler. Kelime kelime hece hece daha tane böyle. Ettehiyyatı. Biraz şeddelerde vurmak, şeddeler. Çok mu şeddeler? İki artı şeddeler. Şedde yavuş olursa Tekrar uyutuluyor burada. Ettehiyyatü lillahi ve salavatu ve tayyibat yani Dura duruyor bu seferde böyle. böyle. Dura böyle. Okunur. On sonra Allahu salli ala Allah'ın barik ala. Bunlar şerife diyor bunlar. Bunlar okunur. Sünnet-i Arnefi'de Şafi'de farslar başı getirmektir. Sonra dua anlamında ayeti okunur burada. Dua anlamında. Rabbena Atina gene okuyoruz. Bu şart değil aslında ama bu çok güzel duadır bu. Bu okunur. Rabbena Atina Fiddinye Haseneten. Anlamını kısa vereyim inşallah. Rabbena Ey bizim Rabbimiz, Yaradanımız, Mevlamız Atina bize ver. Burada Atina olsa bana ver. Hiç bana yok. Hep Hep biz. İyiyarken hep biz var. Hep biz. Atına bize ver. Bütün namaz kullanılara. Dünya dünyada hasen her şeyin en güzeli ne böyle? Babın hayırlısını, evladın hayırlısını, zevcenin eşliğinin hayırlısını, ömrün hayırlısını, her şeyin hayırlısını. Her şeyin hayırlısını böyle. İnanız da ahiret her şeyin hayırlısını böyle. Yani... İmanla ölüm, karnımızın dur olması, mahşere der, suazla telememek, bütün içine kapsıyor bunları böyle. Sonunda, vekine azaben nar, vekı bizi yukarı ile koru, ateşin azabının içine, azabın bizi böyle. Yani çok bir dua muhtemelen bu. Dua böyle şey. Ama bunu yutmama gerekiyor. Kullan Allah burada yalvarıyor burada. Rabbena, atina, bir yalvarıyor böyle. Fidniya hasene. Efilaheti ve kınazdar benlar. Sonra hem kendine hem beynine bütün müddetine dua şimdide. Allah'ın beni affeli. En günahkar benim anlamında. Veli valideye ana babamı da. Hayatta olsa öyle olsun fark etmiyor. Anam babamın dua ediyor. Yani kimin yaptığı namaz kılıyorsa onu ana babamı Hayatta olsun dua ediyorum. Öyleyse dua edin böyle. Daha velil müminiyle, bütün müminlere, bütün müminlere, Musa ümmetine, İsa ümmetine, İbranus ümmetine hepsini kapsıyor böyle. Hepsini affeyle, yevme yokmuş Hesabı başlandı, kayım olduğu günde, mahşer yönünde izleri affeyle yarabbim. Bu kadar böyle bir kapsınım, bir şey olmuş oluyor bu. Ondan sonra selam veriliyor. Selamda Türkiye'de imamların çoğu çok çirkiyor selamı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah uzatıyor böyle. Çok uzatır. Şimdi Şafi mezhebinde Hanbeli mezhebinde diğer mezheplerde nasıl oluyor? İmam selam ver. Kısa selam verir. Sonra selam verirler. Yani i̇mam kitabı selam vermeden veremezler böyle. Şimdi şafi oldumlar camide zami çekiyorlar şimdi bizim cemaat mesela. Ben şahsen solunda böyle Şahı gördüm mü hemen soluma çabuk dönmem böyle. Çünkü onun imam çık zamanı silahı veremez onlar bu şekilde. İmam silahı verir onunsa sağını, sonra solunu verebilecek. Bu işi ne yapar insanlar? Dikkat etmeye gerekiyor. Yanında şafi varsa böyle solumda Esramı Aleyküm Ahmetullah'ı yavaşça ol. Ondan sonra geri dönem bu şekilde böyle. Şimdi imam bu selamı bitirmeden cevam bitirirse ne olur? Namadan çıkıyor, imandan çıkmış oluyor? Bazı çok zaman böyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Çekir, çekiyor, böyle. Tabii cevam rahmet oluyor, kısa keziyor bu duyan. Sonra bu geliyor, selam uzama geliyor selama. selamda. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kısa Olması gerekiyor bunun. Peki da selam kime veriyor? Selam. Tabii selamun aleyküm ve rahmetullahi. Selam veriyoruz. Kime? Sadece melek var. Eğer tek kılıyorsak onun melek var böyle. Kağıtın melek var böyle. O da hep bizi görüntü alıyor böyle. Kaydı alıyor bizi böyle. Sesini alıyor böylece. Onu selam veriyoruz. O ne yapıyor? Ve selam bizi alıyor selamımızı böyle. Eğer cemaattaysek sıradaki cemaate veriyoruz. Böyle. Sonra sol verirken de soldaki meleğe, ondan sonra soldaki meleğe cemaata veriyoruz. Bir gün bir namaz kıyıp birisinde, ne namazı böyle yani cemaat, değil böyle evde bir yerdeydik. Bu mübarek mi şu Ben onu öyle olduğunu bilmiyordum. O zaman öğrendim muhtemelenler. Bir namaz kıldı ama, onun namazı unutayım o böyle. O kadar tatlı böyle tatlı böyle halde rengden ha, rengi böyle böyle. Ve yavaş yavaş namaz kıldı. Ondan önce bitiririm onu rengi. Şöyle Selam verdi. Başladı ağlamaya. Dedim acaba dedim niye ağlıyor kendisinden böyle bir şahfem bakıyam böyle. Yok ya dedim böyle. Bakın aynen bunu şunu söyle muhteremler. Ahmet Bey dedi. Ben de çok nakar bir insanım. Ne oldu hayrola? Dedi, selam veriyor dedi. Melek alıyor selamını duyuyorum dedi ama. onu göremiyorum dedi. Mutlaka. Niye göremiyorum dedi. Ne kusura var mi acaba? Selam veriyor. Melek selamını, selamını alıyor. Bunu duyuyor ama. Böyle Namaz kılınlar böyle. Namazdınlar bu şekilde böyle. Selam veriyor. Selam alıyor. Melek'e selamını. Ama nasıl çıkılıyor bu şekilde. Namazın sonra Peygamberimiz Hazreti Şaban, Hazreti Cevad ediyor. Peygamber üç sever istihfar eder. Tevbe ile istihfar eder. Peygamberimiz. İnsanlara efendimiz salat-ı sırf vesile olarak Allah'a metsela. Üstte peygamberimiz istihfar tevbe ile peygamberimiz. Peygamber Resulullah Allah'ın resulü böyle. Âşık ve onu sevmek yaratılmışlardır. Melek melekler hayran, âşık melekler hayran olurlar. Ülümle 100 bütün gökdeki melekleri seviniyorlar. Resulullah bize gelirler. Yegam selam verdi mi? Üç sefer hiç yavaşça böyle. Ancak bu aziz şeyban duymuş. Beyin azgınlık kölesi iken de şey yakın olduğu için üç sefer Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Allah'ım yapamadım Allah. Affet Semih <gülüyor> Allah. Tamam böyle. Ondan sonra Allah'ın teşhihan okuyor Peygamber. Okuyor böyle. Şimdi Cemaate kılarken Allah mühendis selamı kim okuyor? Yan bir ezin okuyor. Yani Cemaatle bir okuyor. Kalan kimse okumuyor. Susuyorlar böyle. Cemaat onu okuduğunu sana bana ne? İmam uyumadık gibi zorlar böyle. İmam bir okusa bunu okusa bu imam aitleri böyle. Kendine bağlıyorum. Bu için namazdan çıkınca selam verince Herkesin bir sefer en kısa istifarı yapamut eğer inşallah bir sefer estaufurullah estaufirullah estaufullah Allah'ın teccālim kesselam okuyalım o terimleri sonra kalkalım böyle. Bazı müezzin yavaş okur çok bağırır. onu beklemeye bir şart yok bana ne onda müezzimdir herkesin bir şey herkese başına namaz okutayım da böyle. Cemaat okumuyor cemaat müezzin bitiyor bitirsin onu. O da bir cami bir. Ha cami ne kırık ya mı böyle? Şimdi namaza gelince müteviller namanın sonra dua fazla ne? Bazen dua yaptığı böyle. Bu namaz, dua, dua namaza bağlantı değil aslında böyle. Yani sürekli bu dua aslında Yani biz öyle bir şey var ki şimdi cemaatta mesela tesbih bazı camiler hızlı çekiliyor bazı imamlar bazı şeyler ne yazık ki çoğu kızı kıldırana mı di kıldırıyorlar yani cemaatten biraz böyle dikkat eden, eden edenler hiç kimse yok böyle neye çoğu da aman dua edelim dua edelim böyle o dua kabul olur ya PK mı duası mı be o da salam insan ustere nerede ya o da salam insan ustere böyle Dua namazı bir şey yapmıyor. Neye dua ediliyor? hadis Şerif okuyor tabirinden. Men sallâh sallâh etten feril lotel. Bir insan bir farz amazı kılsa. Felehü davetü müsteşavetü. Onun bir dua, kablülü hakkı var. Bak müstehendim, bak. Onun için bir hak tanıyor. Böyle. Yani namazın kablülü duaya bağlı değil. Dua namaza bağlı. bak Dua namaza bağlı. Eğer namaz güzel kılınmışsa, Allah ona Quranı birak tanıyor. Onu Ramazan birak tanıyor. Kılmasaydım birak verdim. İste ben ne istesen bu tara kabul olmuşsa böyle. Yani namaz duaya bağlı değil bu tara böyle. De. Ben ben hatemle Kur'an'a bir insan Kur'an hat mı dersin? Feli davet müzayyet eder. Bir insan Kur'an kelimesi hat mı dersin? Hatimi bitirdiği anda o yerde am, o yerde. Ona benim birak tanıyor böyle. O anda çok mektele geliyorlar, hatta 600 bin diye hadise geliyor. On duasına işledim mesela. Hatim bitti yerde ama, bitti yerde böyle. Burada koku okulun Hatim de duaya bağlı değil. Tabi yani mesela işte ben Hatim bekledim bağışlayamadım. Ya ibadet koku ok okumuş işte tamam işte bu Du'a Hatim nedir Hatim burada? Du'a seni burada böylece o anda dua uğramaya bir hak tanıyorum muhteremler. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu yerde orada, hemen orada böyle. böyle. Efendim, yani cahide okusun hati o yapsın bana. Babas günah çıkardı gibi muhterem. Yani hep bir daha kundan duruyorlar. Saçmalık hem bundan duruyorlar. Saçmalık bundan bir şey. Böyle böyle. Demek ki Hatim okunduğu yerde bir de Türkiye'mizden az var Türkiye'mizden muhteremler Hatim illa bir uğra bağışlanacak. Ya, kim çıkar mısın? <gülüyor> o ibadet bu ya böyle. Her namazı sen bağışlayamışsın. Zekatına bağışlayamışsın bakan bağışlayamışsın yani diye anlıyor birisine. Bağışlayabilirsin. Farzın dışında. Farz namazı, farzı bağışlanmaz böyle. Ama birisine ne yapar? Namaz kılar. Rab'bunun sahibi falan da bağışlıyorum der. Bir kural okur, bir şey okur, Fatih okur, sahibin birisine bağışlar. Birine hayır yapar, bağışlar. Hatta yolda giderken bir çöpü aldığı kenara koyar, sevabını bile bağışlar muhtemelen böyle. böyle. Ama mecbudur bağışlar mı Kur'an da böyle, okudu bu, Kur'an Kur'an'dır, tamamdır, yazıldı o. Duaya bağlı, bağlı değil bu şekilde böyle. Dilerse, Rabbi, bunun sevabını der mesela, peygamberler, de, diğer peygamberlere, sahabeler, evliyalara, anne babamı bağışlar, hediye eder. der, bu şekilde böyle. Evet muhtemelen cemaatimiz, yani çok çok yani çalıştım böyle. Yani böyle. Yani Hakını veremedim, anlatmayı yani böyle. ya yani kıl hakkını veremediğim gibi, anlatmanın hakkını veremedim bu Hüseyin'den. Yani özetlem böyle. Çok özetlemeye çalıştım. İnşallah Teala namazımızı güzel kurmaya çalışalım. Namazımızı güzel kılarsak ne olacak? Geçerde geçecek bu böyle. Mahşe-i sorgulama namazda. Düşünür ki bir vakit namaz bir vakit namazın sevabı bir vakit namazının kaç tane Fatiha var, rükü var, secde var tesbihat var, zamlı süreleri var kul böyle gönlünü vererek Mevla'ya, aç deresinde alarak kişi böyle İnsan tanesi okumuşsa, namazı kılmışsa bir vakit namazının sevabı dağlar gibi, nur şeklinde izana konu Ya bir günlük namaz 40 rekat namaz bir günlük 40 rekat namazı terimler yani kul da şaşacak ama öyle. Allah Allah! Ne bu kadar sevap? Bir gün namaz, bir günlük böyle. Ya yani bir aylık namaz, bir senelik namaz, yirmi yıllık namaz sevabı artık dağlar taşımda kalır muhtemel. O kadar muazzam bir sevap. Ne olacak? Artık kulunun sevabı o kadar ağır gelecek ki, başka günah olsa bile bu yöntem hiç kalacak müdür hem de. Ve bu konuda burada müsamaha. Hoş gel olacak kulun. Diğer sorulara hafif geçecek. Koluma bakınca ne yaparım ben böyle? İslamın nasıl bir sebebi var bu sebeplerle? Ne güzel koluma yatağın fatiha.